çıkaran bir, ağacı yaktığınız zaman yanar, ateş çıktı yani bir ağaçta bir enerji var ki yanıyor, evet. enerji olmasa yanmaz. Evet. İşte bakın ateşi ondan çakıp alıyorsunuz, iki odun birbirini süttürün zaman bir, bir milyon sonra o odun ısınır ve yanmaya başlar. Ya da çakmak taşları vardı diyorsun, mermer, iki mermer çatı birden buldun sana, Kıvılcım çıkıyor, eski piliyakiler bir pi pi pi pitil var, yanar, yuvarlı Kıvılcımdan yanar o, o çakınca böyle o uçuyorlar o çakma kıvılcımı, o şeyi yakar böyle yani büyür, onu sonra işte neci görsün yakarlardı, kirazını yakarlardı böyle neyse onu biz gördük ya. Gökleri ve yeri yaratan Allah kendileri gibisini yaratmaya kadir değil midir? Allah gökleri yere yaratır, yer, kendi, kendi gibi sesleri Allah muktedir değil mi? Muktedirdir. Elbette kadirdir. O bütün kainatı yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Tabii kainattaki her yer, her nokta, e, şey onun bize ince ince hesaplayıp meydana koyduğu şeydi Allah hepsi hesaplamıştır, yapmıştır. Sonra karşısında kişi kün emrimi, her şey bir anda olmuştur. Yani ona ada, boş ver, kün demedi. Yaratı, yaratı, yaratı, yaratacağı şeyleri ince ince hesapladı, ince ve bugün o yaratan hiçbirinde bir eksiklik bulamazsın, bir fazlalık bulamazsınız. Hepsi yerli yerine. Oturmuştur. Onun emri her şeyleri de zamanca ona ol demesinden ibarettir. O, o, o da ol verir. Burada yaparak var ama çok da yok onlara. Gereği olması zaten söylüyorum. Demek her şeyi Mülkü tasarruku, her şeye tasarruf eden, her mülkü tasarruf eden, kontrol altında tutan, kudreti kendi elinde bulunan, her kadir olan Allah, her şeyi muhtedir olan Allah, elin şanı ne kadar yücedir, münezzehtir o, kendisine layık olmayan sıfatlardan, münezzehtir, böyle bir işi ona yoktur. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Burada bu Suriye gelip bitiyor. Şurada çok değerli bir diplomat. Onu da size okuyacağım. Bu, cenab Hakk'ın tekvin sıfatının ifadesi, tekvin devlette de geçen bir Geratunüş, söyledik. Tekatet ebin, kainaten gerat peşin anlatır. Teki, tekil kem kem de demektir. Kem, delmek kem, kainat demek edilir. Da de olmaktan kefildir ki, olduğumak var etmek demektir. Yani kainatın bir geratam demektir. Olana kaine. Hadise derken cemleri kainat hadise hadise olay. Hadise olaylar çoğulu. Kain kainatın tekili kainat bütün kainet gibi kabul ettiğin ne varsa o. Kegen dünyayı ve âlemin en sondaki neyi ise Çift demektir. Zînürey 2 e, zinet kabulü <gülüyor> Osmanlı kızları için konu. Ahiret manasına mekan, insanın asıl mekan ahiret değil mi? Şuradaki bütün kâin için, zamanlar içindeki ömrünü hesaplarsak bir bir demektir de, demek de eberettir. Başka altına ses çıkmaz. Mekan olmalı ve hasıl olmadır, yeridir. Tekvin, Cenab-ı Hakk'ın ezeri sıfatlarındandır. Ötemi bahsettiğim şeret kitaplarının baştan başlangıcında Allah anlatılır. Allah'ın bir sıfatı da tekvindir. Yaratıcı demektir. Tekvin. Tevrat'ta de bu tekvin suresi vardır. İman makorebiye göre yani inanç imanınıza göre de yapmak, yaratmak, rız vermek, giripmek, öldürmek gibi Allah'a ait sıfatlardır. Onun zatıyla kaim olan tekvin e, sıfatına varır. Ancak eserlerin itilaf yüzündendir ki, yazılan kitapların aralarındaki anlaşmazlık yüzündendir ki, o bir tek sıfatın, yani kekvinin adları değişmiştir. Allah yani, türlük isimleri, sıfatları yakıştırmak yüzünden, onların adları değişmiş de başar. O sıfat, yaratılanlara tağluk, edince ona ait olunca takip, yaratmak. bir talip edince terzi, müsk vermek hayata talip edince de dünya nimetleri yani Allah'a birçok sıfatlar verilmiş. Bu da hakikaten tasavvufun o e, olması lazım gelen bir şey değil. Bir şeye birçok sıfatlar verilmiş. O da karışıklığı getirmiş. Bakın tasavu, ıslahlarla yani, terimlerle doğudur. Aklı elen büyük adam çıksa da şu terimleri, şu ıslahları bir toplasa, bazı atmak, atın bağlayana yani, gelir. Yani ne kadar çok ıslah varsa karışıklık o kadar çok olur. Ee, i̇mate öldürmek niye? İmam Eş'ari, hani matüdi inanı var inancı var inancı var biz biz matüdi inancındayız Eş'ari, o benim kademiyiyim kademcimidir. olup kudret tespatına hadis olana tavalluktan ibaret bulunduğunu söylemiştik. Şimdi hadis sonradan yaratılan demiş hadis sadece Peygamber Efendimiz'in hı hı. Söyledikleri değildi. Hadis sonradan yaratılanlarımız, biz hadisiz, biz sonradan yaratıydık. Tek olan Allah, ebedi, biz sonradan yaratıydık, biz, biz hadisiz. Derler ki, Kur'an-ı Kerim hadis midir, yoksa asıl mı? Hadistir. Bunu iş şey yapmadan gerek yok, hadis. Kur'an-ı Kerim'den geldi. O da sonradan geliyor. Kur'an-ı soluna idara verilmiştir Kur'an'da. Kudretin iki taahhütü vardır. Ezeli ve yezeli. Kudretin iki taahhütü. Kudretin e, ifade ettiği iki şey vardır. Ezeli, ezelden gelme ve yezeler, ebediyet sonuna kadar gitme var diyor. E, Emek bilemeyiz nasıl olacağını, ne zaman geleceğini bilemeyiz ama geleceğimiz evetleriz. Biliyiz ezel, geçmiş evet gelecek ya gelecek. Bunu büyük bir kader bulamadım. Altı yıldıkta baktım siz hiç bunu bulmadınız. Çok da yaşın süresi bu şekilde bitti. Ee, e, hakikaten çok e, enteresan bir süreçti bu. Üzün, uzun uzun sükmek lazım yani bizimki bu şeyin kısa bir açıklama uzun süzmeye edenler de vardır şey olanın nerede edenler o büyük kitaplara bastırlar onları teki teki esinler gerçekten söylemiş saptır olacak o da çok enteresan bir şey bu buraya kadar. Anlatanlardan, söylemelerden, anlatmak değil de çocuklar biz anlatmaktan aciz aslında. Söyleyeceğimiz, e, var mı soracağın bir şeyler? Niye ee, özellikle üzere okunuyor bu sure? Yani Yasin hani hep mezara gidiyor ya da işte... Da şimdi, şimdi sen geçen hafta var mı? Değil mi? Ne? Orada baktığım gibi Bu Yasin hakkında. Yasin pek çok şey söylemiştir, bakın, diyor ki. Surin hulufu muhbukatı alan Yasin o, Kuran ve Kur'an-ı Kerim'in iki artıdır, Yevessin artıdır, fakat başkadır, bakın. Diyor ki, bu da diğer surelerdi, diğer on dokuz dök surelerdi, ama bunun lafsında ve yapılışında başka bir hay vardı, sende yoktu geçen hafta vardır diyor. Bu da neymiş? Ancak Yasin Yasin kelime hakkında oldukça itimat eder bazı rivayetler göz çakmaktadır. Diğer huruf mukaddere olan yani Yas şey Elifnamra saat falan gibi öbür Elif, Elifnamin gibi olan şeyleri bu kadar çok fazla malma vermiyor Yasin üstünde biliyor. Bunun için bazı şeyler var diyor. Onların bazıları. Mesela Ebni Abbas eeeGamma'nın çok yakın bir alçası. Ama Yasin kelimesi de ya insan demektir. Yasin'i e, ya insan anlaşıyor. Yani Allah'ın bu sure insan doğmadan beri doğru idi. Ki Murat Yesu'ya sallallahu aleyhi ve sellem der demiş. İnsan da sade feylandır ekandığımızı gösteriyor. İnsanla katanmış olduğu. İnsanın en üstün yer, en mütekkar insanın en en en en, hepsi ate feylandır. İnsan en. Ve bunu birçok mütesillerde kabul etmiştir. Bunu yani birçok Kur'an mütesil edenlerde demişler doğru mu? Ebu Muhammed Meddi, Ebu Ebu Abdurrahman Süleyman ya da İbn-i Hanefi'ye göre de bu lafdaki kelim Resul-ül Mükerrem. Resul-ül Mükerrem ses, seçilenlerin en yükseği mükerrem. Ee, en yükseği mümkendisinde Aleyhisselamın ve Sellem'in mübarek isimlerindedir Yasin. En zamanda Peygamber Efendi'nin ismi, isimleridir. Nasıl ismi? Muhammed Mustafa diyoruz ya, bu gibi Yasin de Peygamber isimlerinden birisi, mübarek isimlerinden birisi. Bazılara göre Yasin demek ya yani Seyit demektir. Seyit göre de, ki mahsutu ne, Nebi Muhterem sallı alemeseleğindir ki Seyit, İnsanların içinde bulundukları yerde en üst derideki insanlar, mesela e, Seyit Hazreti Hüseyin sonundan gelenlere Seyit denir ama eskiden Türkiye'de de ve şimdi Arabistan gibi İslam ülkelerinde de Seyit, o mutmanın en akıllı, en büyük bir insanıdır. Seyit denirmesi. Bu ne ki? Yasin'den yani gelir. Bu da Şifa-i Şerif'te yazıyor, nafşe Kimine göre de Yasin, bu sürenin ismidir, belli zaten. Hâdem-i Ahmet, minhal ya da birçok şeyleri burada almış, böyle, bunu böyle diye var etmişler, yani bu sure adı levşe diyor. Ölünüze Yasin okuyun. Şu büyük sıfatları, yökte Yasin, ölüler, ölüler, ölüler, ölüler, hatta pek nered herilerine şeyi Suriye ise öyle yokmuş. Yasin fazilet faziletleri hakkında da olan hadislerden en dillernas yani en meşhurlu dillernas halk arasında en ilgi duyulanı başı meşhur sanane Türkümüzün Enes bin Malik rivayetiyle amm tarih tarih ediyor şu Malik hadisi. Çünkü bunlar kahis etmek İlk defa söylemek demektir, İlk defa. Bu hadisi ilk söyleyen insandır, tahriş eden, ona söyleyen demektir. O, o kerimeyi sade ve ilk söylendi Birçok şey duymuş ama ilk söyleyen odur. Arkadan sükun etmiştir bunu ama ilk söyleyendir o. Şüphe yoktur ki her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an kalbi de gelsin. seni çalıştıran bir kalbim var, yürek. Bu kalp değil de yürek aslında. Kalp başkadır. Yürek, insandaki yürek neyse, Kur'an'daki çalıştıran bir kalbim var. Burada yani kalp demişler, ilerler <gülüyor> çok manajlanmışlar. Kim Yasin'i okursa, Cenab-ı Hak, onu on defa Kur'an okumuş kadar sevap yazar. Kim çok okursa, daha sonra kim okusan, onun cephe okurana gibiyiz. Fakat bu e, hadisin isnaden mücahilden bir biliyor musunuz manasını bulamadım ya. Mücahit cahil demekti ne deme mücahirl? Onun manasını bulamadım maalesef. Ama icazdım onu onu onu okuyabileceğim yerden. İtibaden şahin değil, şayen değildir. Bu bakta yıvar eden diğer birçok hadislerde böyledir. Bizce sahih gölen e, e, hadisler alem şunlardır. Yani doğru göllenir, Kim geceliğin Yasin okursa yargılanmış, yani affedilmiş olarak da sabah çıkar. Bu arı Edeb'de de kimin ede, evine e, söyleniyor, kim her gece Yasin okumaya devam ederse şehit olur, ölmüş. ölmüş, şehit olur. Tabiri gölde deniz valileri andan o da tahrik etmiş. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir bir kimse Allah ve ahiret yolduğunu dileğe okursa affedilir. Onu Körlerinizi okuyun. Nesib bin Davud, İbn-i bin Mace, İbn-i Hıbban'da böyle söylüyorlar. Bu. Daha pek çok şey var. Yasin, yani Yasin içinde birçok ayetlerin şeyi çıkartılmış. Ne diyor? Efteti çıkartılmış. Ayrı bir şifa. Ayrı Dede, bu e, Ahmet abi sorunca aklıma geldi Şimdi yeni bir uygulama başlatmışlar mezarlıklarda e, şey bilgisayar vasıtasıyla işte Kur'an okuması falan. Boş iş değil mi? Hepsi şey iskilitler. Evet. Kendinden oluyor bun, kendinden. Şimdi Kur'anı ezanında tekten evet. bana bir gibi biliyor ama insanın yüreğinden çıkmıyor ki. Evet. Kur'an okuyun yanık bir hafızsa, ki. Bilgisayardan Hoş... okusa da dedecim, siz takip etseniz olur mu? Bilgisayardan okutsanız da. Evet, aynı şey. İnsanı, Hayır, insan. takip etsek yani. <gülüyor> takip edersin. Okus, iyi bir hafızdan çıkmış şeyi, öğrenmek için takip et. Al, al. Alın okuranı, takip edin oradan. Doğru da okunmuşsa, takip edin oradan. Ama kim okudu, Ne dikkat et. Bir kain okumuşsa, oradan takip et. Okumuş kadar sevabı var mıdır onunla? Yok, sevabı ödün durmayın. Bir şey sevap, sevap kazanmak için yapmayın. Allah için yapmayın. Benim derkenim de sevap yok, binatı yok. Benim derkenim de, açıkçası, şey ne net, ne, ne, günah var, ne sevap var. Allah'ın dediğini, dediğini yapmışsın, sevap şimdi. Allah'ın dediğini yapmışsın, günahdır. Benim defterimde günav sevap yok. Bir şey sevap yapmak için, bir çocuğu, bir cevap omuzun sevmem. Bir çocuğu, içimden geldiği için sevmem. Allah için sevmem. Onun yarattığı için sevmem, yarattığı için sevmem. Güzel bir kedi şey falan böyle insan, bunlardan falan gel, sana eksik seversin. Ama şu kediyi sevim de sevap kazanım bak bakırım. Bir de sen kaparlar <gülüyor> Atarsın. <gülüyor> Eşim, içinden geldiği gibi. Kedinin kedi olduğunu kabul et. Sevdiğin kedinin sende de kırmayacağını kabul ettim. Ona uygunlandır. Bak ise Allah için kabul Allah Allah cezaevimizden demezsin. Hastane gelsin Çiçi şey, şey, aşısı olursun ona da. Ne <gülüyor> tadı <Tata olursa> olursun? <gülüyor> <gülüyor> o da kediyi. Kedi Nasıl çalar? Nasıl <gülüyor> da? O da huyludur. Ağacadan esin den ha. Bu şey yapıyor. Yani yapıyor. Onun için başka çiçeteler var mı? Uzun zaman var Burada da ya senin var dur, dur, dur, Matematik. Var.